Cennet Dünyadayken müminler, Allah'ın emirlerine uyup salih ameller işledikleri için onlara mükafat olarak cennet verilecektir. Bu ilahi adaletin tecellisidir ve Allah'ın fazladır, lütfudur. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor. Yunus Suresi 9. Ayet İman edip güzel işler yapanlara gelince, imanları sebebiyle Rableri onlara nimet dolu cennetlerde alt taraflarından ırmaklar akan saraylara erdirir. Başka bir ayette Kaf suresi 35. ayet, orada onlar için diledikleri her şey var ve yanımızda fazlası da var. Cennet müminler için maddi ve manevi nimetlerin bulunduğu ebedi saadet yordudur. Cennette verilecek en büyük nimet şüphesiz Allah'ı görmektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kutsi hadisinde Allahu Teala'nın cennetliklere hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve insanın kalbinden bile geçmeyen güzellikte nimetler hazırladığını haber vermiştir. Buhari, Müslim, Tirmizi. Kaza ve kadere iman. İmanın altıncı şartı kadere ve kazaya imandır. Kader, Allah'ın ezelden ebede kadar meydana gelecek olan her şeyin zamanını, mekanını ne şekilde meydana geleceğini ezeli ilmiyle önceden bilmesi, takdir ve tespit etmesi demektir. Bu durum Allah'ın ilim sıfatıyla ilgilidir. Kaderi ilahi bir sır ve program olarak kabul etmek lazımdır. Kaza, Allah'ın ezelden takdir ettiği şeylerin zamanı geldiğinde takdire uygun bir şekilde meydana gelmesidir. Bu durum tekvin, yaratma sıfatıyla ilgilidir. Kainatta meydana gelmiş ve gelecek olan her şeyi yaratan Allah'tır. Hayır ve şer Allah'tandır. Sözünün anlamı şudur. İyilik ve kötülüğü yaratan Allah'tır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Zümer Suresi 62. Ayet Allah her şeyin yaratıcısıdır. Ondan başka bir yaratıcı yoktur. Dünya bir imtihan yeridir. Allah kullarına iyiyi kötüden ayırmak için akıl ve cüz'i irade vermiştir. Kulun yaptığı iyi ve kötü işlerden sorumlu olmasının sebebi kendi hür iradesiyle o fiili seçip yaptığı içindir. Kul aklını ve cüz'i iradesini kullanmak suretiyle yapacağı fiili seçer, Allah da seçilen o fiili yaratır. Bu değişmez ilahi bir kanundur. Bu durumda kul, yaptığı fiilin yaratıcısı değil ama yapıcısıdır. Bütün fiilleri yaratan Allah'tır. Yapan da kuldur. Sorumluluksa tercihi ve fiili yapan kula aittir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Kef suresi 49. ayet Rabbin kimseye haksızlık etmez. Fussulet suresi 46. ayet Hayrı seçip işlemişse mükafatını, şerri seçip işlemişse cezasını çekecektir. Kur'an-ı Kerim'de kaderle ilgili ayetlerde kim iyi bir iş yaparsa lehine, kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara asla zulmedici değildir. Kef suresi 29. ayet De ki, Hak Rabbinizdendir. Öyleyse dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Cebrail aleyhisselam peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme imanı sormuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe hayır ve şerrin kadere inanmandır buyurmuştur. Müslim Tevekkül Mü'min yapacağı herhangi bir fiil için önce gerekli olan bütün sebeplere yapışıp tedbirini aldıktan sonra Allah'a dayanıp tevekkül etmelidir. Ancak o zaman güzel bir sonuç alacaktır. Yoksa hiç çalışmadan fiilin kendiliğinden olmasını beklemek çok yanlış bir düşüncedir. Mü'min yapacağı fiil için önce çalışacak, elinden gelen bütün gayreti sarf edip bekleyecektir. Allah da o fiili sonsuz rahmetiyle dilerse yaratacaktır. Çiftçi tohum ekmeden mahsul alamaz, öğrenci çalışmadan başarılı olamaz, işçi ve tüccar çalışmadan para kazanamaz, iman edip salih amel işlemeden cennete girilmez. Bu misaller çoğaltılabilir. Mümin çalışmadan gerçek manada hiçbir şey elde edemez. Devamlı bir şekilde çalışmak mecburiyetindedir, yoksa kazandıkları geçici olur. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. İnsan için ancak çalıştığının sonucu vardır o çalışmanın karşılığını görecektir. Necm suresi 39 ila 40. ayetler. Başka bir ayette şöyle buyurulmaktadır. Namaz kılınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın fazlından nasibinizi arayın. Cuma suresi 10. ayet. Tevekkül etmeden önce gerekli bütün tedbirlerin alınması lazımdır. Devesini bağlamayan ve tevekkül ettim diyen bir bedeviye, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce deveni bağla, Allah'a öyle tevekkül et buyurmuştur. Tirmizi Rızık. Allah Celle Celaluhu bütün yarattığı canlı varlıkların rızkını verendir. Canlıların yiyip içerek faydalandırdıkları her şey onlar için bir rızıktır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Hud Suresi 6. Ayet Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların rızkı ancak Allah'a aittir. Allah canlıların rızkını takdir etmiştir. Rızkını arayıp bulmaksa canlıya aittir. Allah haram olan rızkın kazanılıp tüketilmesine asla rıza göstermez. Böyle davranan cezalandırılır. Kul helal yollardan çalışıp rızkını temin edip kazanmakla mükelleftir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Nahl Suresi 114. Ayet Artık Allah'ın size verdiği rızıktan helal ve temiz olarak yiyin. Bir insanın sahip olduğu halde kullanmadığı şey onun rızkı değildir. Ancak o şeyi kullanabiliyorsa rızkıdır. Ecel Ecel ömrün sona ermesi yani ölüm vakti demektir. Allah'ın takdir ettiği öne alınır ne de ertelenir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Nahl suresi 61. ayet Artık onların eceli gelince onu ne bir saat geciktirebilirler ne de öne alabilirler. Başka bir ayette Münafıkun suresi 11. ayet Allah eceli geldiğinde hiçbir kimse için erteleme yapmaz. Allah bütün canlılara hayat verendir ve aynı şekilde bütün canlıların hayatlarını sona erdirendir. Bu fiiller Allah'ın tekvin, yaratma sıfatına dayanmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de ecel yalnız insanlar için kullanılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Araf suresi 34, Yunus suresi 49. ayetler. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler. İkinci bölüm. İbadet. İbadet, Allah'ın bildirdiği bütün emir ve yasaklara kesinlikle uymak demektir. Allah, insanı yoktan var edip ona sonsuz nimetler vermiştir. Bütün yarattığı varlıklardan onu üstün tutmuştur insana değer vererek kendisine muhatap kabul etmiştir ve onu yeryüzüne halife olarak göndermiştir. Yerde ve gökte yaratılan her şey insanoğluna hizmet etmek içindir. Allah'ın vermiş olduğu bu sonsuz nimetlere her insanın mutlaka şükretmesi gerekmektedir. Allah'a kulluk yapmak ve O'na şükretmek her insan için yüce bir görevdir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. İbrahim Suresi 7. Ayet Eğer şükrederseniz, Nimetimi arttırırım. Fakat nankörlük ederseniz azabım şiddetli olur. Allah, Kur'an-ı Kerim'in başka bir ayetinde şöyle buyurmaktadır. Ben cinleri de insanları da ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi 56. Ayet İnsanların ve cinlerin yaratılış gayesi Allah'ı tanımak ve ona ibadet etmektir. Sadece Allah ibadete layıktır. İbadetleri yalnız O emreder. Allah'ın bildirdiği ibadetler ne artar ve ne de eksilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bildirmişse o şekilde hiç değiştirilmeden yapılır. Allah'ın hiç kimsenin ibadetine asla ihtiyacı yoktur. Bütün insanlar eksiksiz, tam olarak ibadet etseler Allah'ın mülkünde bir zerre artma meydana gelmez. Bütün insanlar birlikte isyan etseler yine Allah'ın mülkünde bir zerre azalma olmaz. Allah'a ibadet eden insan, dünya ve ahirette mutlu olur. Allah'ın sonsuz sevgisini kazanır. İbadetlerin Şekil ve Dereceleri İslam'da ibadetler üç şekilde yapılır. A- Beden ile yapılan ibadetler, namaz kılmak ve oruç tutmak gibi. Bedenle yapılan bu ibadetler, bir vekil vasıtasıyla yapılmaz. Her Müslümanın bizzat kendisinin bu ibadetleri yapması gerekir. Onun adına bir başkası bu görevi yapamaz. B. Mal ile yapılan ibadetler. Zekat vermek ve kurban kesmek gibi. Mal ile yapılabilen ibadetler vekil vasıtasıyla yapılabilir. Zekat vermek ve kurban kesmek için birisi vekil tayin edilebilir. C. Mal ve bedenle yapılan ibadet. Hac gibi. Hac vazifesini yerine getiremeyen, hasta, sakat, özürlü ve çok yaşlı bir Müslüman, başka şahsı vekil tayin etmek suretiyle onu kendi yerine hacca gönderebilir. İbadetler çeşitli düşüncelerle yapılabilir. Allah ibadete layık tek varlıktır. Hiçbir karşılık ve menfaat beklemeden ona ibadet edilmesi gerekir. En üstün ibadet şekli budur. Cennete girmek için veya cehennemden kurtulmak için ibadet edilebilir. Bu şekilde yapılan ibadet de geçerli olabilir. Fakat menfaat düşüncesiyle yapılan ibadet olduğu için derecesi aşağıdadır. Çünkü Allah'ın rızası gözetilmeden yapılmıştır. Bir de sadece dünyadan faydalanmak için yapılan ibadetler vardır. Allah rızası için yapılmadığından bu tür ibadetler en aşağı derecededir. İslam Lugat anlamı teslim olmak demektir. Her Müslümanın peygamber olarak gönderilen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin din adına tebliğ ettiği bütün emirleri aynen kabul etmekle mükelleftir. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Ali İmran Suresi 19. Ayet Allah katında din İslam'dır. Allah'ın kabul ettiği hak dini İslam'dır ve insanlara bildirdiği tek dindir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste şöyle buyurmuştur. İslam şu beş esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, Namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. Buhari İman 2.18 Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın beş şartı olduğunu açıkça bildirmiştir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in birçok değişik ayetlerinde de bu durum bildirilmiştir. İslam'ın şartları Kelime-i getirmek Okunuz şu, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü demektir. Manası ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve resulüdür. İslam'ın beş şartından birincisi kelime-i şehadet getirmektir. İlk farz olunan şart budur. Allah'a iman etmek ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini tasdik etmektir. İslam'ın bu birinci şartı imanla ilgili husustur. İslam'ın diğer dört şartı ise farz ibadetlerle ilgilidir. Namaz kılmak. Her gün vakti gelince beş kere namaz kılmaktır. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarıdır. Oruç tutmak. Ramazan ayında her gün oruç tutmak demektir. Zekat vermek, dinen zengin sayılan kişilerin senede bir kere malının belirli bir miktarını fakir ve muhtaçlara vermesidir. Hacca gitmek, gücü yeten insanların ömründe bir kere hacca gidip Kabe'yi ziyaret etmesidir. Mükellef, dinin emir ve yasaklarına uymakla yükümlü olan kimselere mükellef denir. Akıl sahibi olan ve blue çağına girmiş olan her Müslüman erkek ve kadın mükellef sayılır. Blue çağı kızlarda 9-15, erkeklerde 12-15 yaş arasındadır. Genelde 15 yaşına dolduran her genç erkek ve kız ergenlik yaşına gelmiş kabul edilir. Mükelleflerin bilmesi gereken kavramlar 8 tanedir. 1- Farz 2- Vacip 3- Sünnet 4- Müstehab 5- Mübah 6- Haram 7- Mekruh 8- Müfsit 1- Farz Allah'ın ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin açıkça ve kesin bir şekilde yapmamızı emrettiği bütün dini vazifelerdir. Farz, Kur'an-ı Kerim, sünnet ve icma ile kesin ve apaçık delillerle sabit olan bütün ilahi emirlerdir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek gibi. Farz ikiye ayrılır. Farz-ı Ayn, her mükellef olan Müslümanın bizzat kendisi tarafından yapılması gereken emirlerdir namaz kılmak, oruç tutmak ve abdest almak gibi. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği farzları inkar etmek küfürdür. Farzları yerine getirenler sevap alır. Tembellik veya özürsüz bir şekilde farzları terk edenlerse günaha girer. Farzı kifaye. Bir kısım müminler tarafından bu farzın yerine getirilmesi halinde diğerleri üzerinden bu mükellefiyetin düşmesidir. Bu farzı hiç kimse yerine getirmezse bütün cemiyetin fertleri sorumlu olur. Farzı kim yerine getirmişse sadece o bu sevabı alır. Cenaze namazı kılmak, selam almak ve hafızlık yapmak vesaire gibi. 2- Vacip Kuvvetli bir delil ile sabit olan ibadetlere vacip denir. Bunlar farzlar gibi açık ve kesin bir şekilde emredilmeyen dini işlerdir. Vacipler şüpheli olan delillerle sabittir. Vitr namazı ve bayram namazını kılmak, fıtır sadakası vermek, kurban kesmek gibi. Vacip kavramı yalnız Hanefi mezhebinde vardır. Diğer üç mezhepte vacip yoktur. Hanefi mezhebinde vacip olarak gösterilen ibadetler diğer mezheplerde farz veya sünnet şeklindedir. Bu ibadetleri işleyenler sevap alır. Bilerek bunları terk etmek ise tahrimen yani harame yakın mekruhtur. Vacipleri inkar etmekse küfür değildir. 3- Sünnet Farz ve vaciplerden ayrı olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ibadet maksadıyla yapmış olduğu bütün amellerdir. Sünnet iki kısma ayrılır. Sünnet-i müekkede. Lugat anlamı kuvvetli olan demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devamlı yaptığı, pek az terk ettiği sünnetlerdendir. Sabah, öğle, akşam ve cuma namazının sünnetleri, cemaatle namaz kılmak, vesaire gibi. Sünneti gayri müekkedede lügat anlamı kuvvetli olmayan sünnettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ibadet maksadıyla bazen yaptığı, çoğu zaman da terk ettiği fiil ve davranışlardır. İkindi namazının sünnetiyle yatsı namazının ilk sünneti gibi. Sünneti yapan büyük sevap kazanır. Yapmayansa azap görmez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Kim benim sünnetimi severse beni sevmiş olur, beni sevense cennette benimle beraber bulunur.'' buyurmuştur. 4. Müstehap Lügatta sevilmiş şey güzel olan manasına gelir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bazen yaptığı bazen terk ettiği işlerdir. Nafile namaz kılmak, nafile oruç tutmak ve fakirlere sadaka vermek vesaire gibi. Sünneti müekkede gibidir. Yapan sevap kazanır, yansa bu sevaptan mahrum kalır, azap görmez. 5. Mübah Mükellefin dinen yapıp yapmamakta serbest olduğu işlerdir. Yani işleyip işlenmemesi yasaklanmayan, sevap ve günahı bulunmayan davranışlardır. Oturmak, uyumak, yürümek, gezmek gibi. 6. Haram Allah Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meşhur sünnetlerinde kesinlikle yasaklanmış olan bütün fiillere haram denir. Şayet böyle bir yasaklama kesin değilse o şey mekruh sayılır. Adam öldürmek, kumar oynamak, domuz eti yemek, anne ve babaya isyan etmek vesaire gibi. Haram işlemek günah, inkarı ise küfürdür. 7. Mekruh Lugat manası çirkin, sevimsiz, kötü ve hoş görülmeyen demektir. Dinimizce yapılması çirkin ve hoş görülmeyen bütün fiil ve davranışlara mekruh denir. Şüpheli olan bütün yasaklar mekruh olarak kabul edilmiştir. Haramlar gibi yapılmaması kesin ve bağlayıcı değildir. Mikruh ikiye ayrılır. Tahrimen mekruh. Harama yakın derecede olan mekruhtur. Vitir ve bayram namazı kılmak, fıtır sadakası vermek, kurban kesmek gibi olan vacipleri terk etmektir. Tenzihenmekruh Helale yakın derecede olan mekruhtur. Sünnetleri terk etmek, gün doğarken veya batarken nafile namaz kılmak, soğan ve sarımsak yedikten sonra camiye gitmek gibi işlerdir. Müfsit Başlanmış ibadeti bozan ve bunu geçersiz bir hale koyan şeye müfsit denir. Namaz kılarken konuşmak veya gülmek, oruçluyken bir şeyler yiyip içmek gibi. Konuşmak namazı, yiyip içmekse orucu bozar. Özürsüz, bilerek ibadeti bozmak günahtır. Hatayla yapılmış olursa günah değildir. İslam'da temizlik İslam dini temizliğe çok önem vermiştir. Bütün ibadetlerin temelinde temizlik vardır. Allah'ın farz kıldığı bütün ibadetleri yerine getirebilmek için temiz olmak şarttır. Temiz olmadan ibadet yapılmaz. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Bakara Suresi 222. Ayet Şüphesiz ki Allah çokça tevbe edenleri ve iyice temizlenenleri sever. Başka bir ayette Allah üzerinize gökten yağmur indiriyor. Onunla sizi pisliklerden temizlesin diye buyuruyor. Enfal Suresi 11. Ayet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde Temizlik imanın yarısıdır, buyuruyor. Tirmizi. Allah temizdir, temizleri sever. Tirmizi. İslam temizdir, o halde siz de temizleniniz. Çünkü cennette ancak temiz olanlar girecektir. Temizliğe devam et ki rızkına genişlik verilsin, buyurmuştur. Maddi temizlik ancak suyla olur. Sular ikiye ayrılır. Mutlak sular. İçinde mahiyetini değiştirebilecek başka hiçbir madde karışmamış, yaratıldığı gibi duran, bozulmayan mutlak sulardır. Yağmur, kar, deniz, göl, ırmak, nehir, kuyu ve kaynak suları böyledir. Mukayyet sular Mutlak suyken içine herhangi bir maddenin karışmasıyla asli vasfını kaybetmiş olan sulardır. Gül suyu, çiçek suyu, karpuz suyu, üzüm suyu vesaire gibi. Mutlak sular beş kısma ayrılır. Temiz ve temizleyici olan, kullanılması mekruh olmayan sulardır. Rengi, tadı, kokusu bozulmamış olan bu sularda abdest ve gusül alınır. Temiz ve temizleyici olduğu halde kullanılması mekruh olan sulardır. Kedi, tavuk, fare, koyun, keçi, sığır, şahin, kartal ve doğan gibi hayvanların içmiş oldukları suların kullanılması tenzihen, helale yakın mekruhtur. Başka su yoksa ortada bir zaruret bulunduğundan kullanılabilir. Kendisi temiz fakat temizleyici olmayan sular, abdest ve gusülde kullanılmış sular temizdir. Fakat bu suların ikinci defa abdest ve gusülde kullanılması caiz değildir. Temiz olmayan sular. İçine düşen pislikten dolayı rengi, tadı, kokusu değişen, akıcı olmayan, az miktarda su birikintileri temiz değildir. Böyle sular pis ve mikroplu olduğu için zaruret olmadıkça hiçbir şeyde kullanılmazlar. Şüpheli sular. Eşek ve katırın artığı olan sular şüphelidir. Bu sularda abdest almak veya yıkanmak caiz değildir. Zaruret varsa yani başka su yoksa o zaman kullanılabilir. İhtiyat olarak teyemmüm yapılması gerekir. Abdest Namaz kılmak ve bir takım ibadetleri yapmak isteyen her Müslümanın önce abdest alması farzdır. Abdest bazı organların suyla yıkanmasıdır. Böylece yıkanan vücudun o organları kir ve pislikten temizlenmiş olur. Ayrıca abdest vücuttaki sinir ve dolaşım sisteminin dengeli bir şekilde çalışmasını sağlar. Vücutta biriken elektrik abdest suyu ile akıp gider. İnsan böylece sakinleşip rahatlamış olur. Abdest almak Kur'an-ı Kerim'de şöyle emredilmiştir. Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın. Başınızı, meshedin ve topuklara kadar ayağınızı yıkayın. Eğer su bulamazsanız, temiz toprakla teyemmüm edin. Maide suresi 5 ila 6. ayet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim emredildiği şekilde abdest alır, yine emredildiği şekilde namaz kılarsa, geçmiş bütün günahları affa uğrar. Abdestli olarak ölen ölüm acısı çekmez. Çünkü abdest imanlı olmanın alametidir. Namazın anahtarı bedenin günahlardan temizleyicisidir. Namaz kılmak, tilavet secdesi yapmak ve Kur'an'a dokunmak için de abdest almak gerekir. Abdestin farzları Abdestin farzları Hanefi mezhebine göre 4'tür 1- Yüzü yıkamak, 2- Elleri dirseklerle beraber yıkamak, 3- Başı mezhetmek, 4- Ayakları topuklarla birlikte yıkamak. Şafii mezhebinde niyet etmek ve ayette belirtilen sıraya uygun bir şekilde tertip de farz sayılmıştır. Bilhassa yüzü yıkarken niyet etmek gerekir. Maliki mezhebine göre uzuvları, organları hiç ara vermeden yıkamak ve ovmak farzdır. Abdesti bozan şeyler Önden ve arkadan çıkan pislik ve yel abdesti bozar. Ağız dolusu kusmak abdesti bozar. Bayılmak, sarhoşluk, delirmek ve uyumak abdesti bozar. Namazdayken işitilecek kadar sesli gülmek abdesti bozar. Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin ve sarı suyun akıp etrafa yayılması abdesti bozar. Ağızdan tükürüye eşit veya daha fazla kan gelip akması abdesti bozar. Teyemmüm etmiş olan kimsenin suyu görmesi, özürlü olan için vaktin çıkması abdesti bozar. Kadın ve erkeğin cinsel bölgelerinin teması abdesti bozar. Maliki, şafi ve hanbelilere göre gülmek abdesti bozmaz, sadece namazı bozar. Şafi ve malikilere göre vücuttan çıkan katm abdesti bozmaz. Şafilere göre evlenmesi caiz olmayan, yakınları dışında erkek ve kadınların tenlerinin değmesi abdesti bozar. Maliki ve hanbelilere göre tenlerin değmesi sonucunda şayet cinsel haz duyuluyorsa abdest bozulur. Abdestsiz yapılmayan ibadetler. 1- Namaz kılınmaz. 2- Tilavet secdesi yapılmaz. 3- Kur'an'a dokunulmaz ve ayetlerine el sürülmez. Kılıf veya sargı içinde olursa tutmakta sakınca yoktur. 4- Kabe tavaf edilemez. Hanefi mezhebine göre Kabe'yi tavaf etmek için abdest almak vaciptir. Mest üzerine mes. Mest, abdest alırken ayağın yıkanması, farz olan yerlerini örten deri, keçe veya kalın çorap cinsinden yapılmış su geçirmeyen bir ayakkabı çeşididir. Mes, sıvazlamak, bir şeyin üzerine elini gezdirmek, elle silmek anlamındadır. Abdest aldıktan sonra mestler giyilir. Tekrar abdest almak gerektiği zaman bu mesleri çıkartıp ayakları yıkamak gerekmez. Islak el ile üzerleri mes edilir. Önce sağ elini ıslatıp sağ ayağının ucundan başlamak suretiyle yukarıya bileğe doğru mes eder. Meslerin sadece üstleri mes edilir. Alt ve yan taraflarına mes yapılmaz. Mes müddeti ilk abdest bozulduktan sonra mukimler için 24 saattir, misafir olanlar için 72 saattir. Bu müddet geçtikten sonra tekrar abdest alırken ayakları yıkamak gerekir. Meshin caiz olma şartları. 1. Mesler abdestliyken giyilmelidir. 2. Meslerin ayakları topuklarla birlikte örtmüş olması gerekmektedir. 3. Mesler 9 kilometre yani bin adım yürümeye dayanıklı ve sağlam olmalıdır. 4 Mesler 3 parmaktan fazla miktarda delik yırtık ve sökük olmamalıdır. 5 Mesler su geçirecek derecede ince olmamalıdır. 6 mesler yere konulduğunda dik durabilecek bir şekilde olmalıdır. Sargı üzerine mesh etmek. Abdest organlarından birisinin üzerinde yara, kırık, çıkık olması nedeniyle sargı varsa abdest ve gusül alırken bunun açılıp altının temizlenmesi gerekir. Şayet sağlık açısından yarayı yıkamak sakıncalıysa abdest ve gusül alırken sargıyı çözmeye gerek yoktur. Islak elle sargının üzeri bir kere mesh edilir. Böylece mes etmek organın yıkanması yerine geçer. Hasta organ iyileşinceye kadar mesh edilir. Alınan bu abdestle namaz kılınır ve Kur'an-ı Kerim okunabilir. Sargının çıkarılması halinde ise Mes'in hükmü ortadan kalkar ve abdest alınır.